Haftanın son gününden herkese günaydın. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gündem kolay kolay normalleşebileceği benzemiyor. Change.org kullanıcılarının da büyük bir çoğunluğunun darbe girişimi sonrası yaşananlara dikkat çeken kampanyalar açtığını söyleyebiliriz. Programımıza Ankara'dan Tuğba Işık'ın kampanyasıyla ile başlayalım. Bank Asya tasfiye işlemleri başlatıldı. Bizler de mağdur olarak beklemekteyiz. Bugün son dakika haberine göre tahsilata evet fakat kimseye ödeme yapılmayacağı bilgisiyle karşılaştım. Böyle bir haksızlık olamaz. Bir an önce masum insanların mağduriyetinin giderilmesi gerekmez mi? Altın hesabı açanlar, kredi kartı borcu olanlar, hisse alıp kendi hallerince mudi olanlar, bunca insanın hakkı ne olacak? Madem kapanacak ve Bank Asya ile çalışan bunca insan mağdur olacaktı. Daha önceden uyarı yapılmalıydı. Herkes ona göre hesaplarını kapatır ve kimse bu şekilde muallakta bırakılmazdı. İnsanlara FETÖ muamelesi yapılmasın. Bizler masum mağduruz diyor Işık bu kampanyasında. O halin devam ettiği şu günlerde sırada o hale karşı çıkan bir kampanya var. Kampanyanın sahibi Ankara'dan Akünal Gümüş. 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm ülkede 3 ay süreyle o halin kabul edildiğini bildirdi. Biz Türk vatandaşları bu önlemi büyük bir endişeyle karşıladık. Çünkü Avrupa Birliği'nin üyesi olmak isteyen ülkemizde şu koşullarda anayasallık ve demokrasinin tüm temelleri yok edilir. Olağanüstü hal süresinde ülkedeki bütün iktidar sadece tek bir insanın ellerine kalır. Vatandaşların temel hakları ve özgürlükleri ihlal edilir. Tüm ülkede tutuklamalar sürüyor. 60 binden fazla insan gözaltına alındı. Öğretmenler, hakimler, savcılar, askerler ve şu kötüleşmeye devam edecek. Demokrasi değerleri temelinde kurulan bir ülkede yaşamak istiyoruz. Zorbalık ve haksızlığa karşı çıkıyoruz, diyor Gümüş. Yüzlerce kişi imzalarıyla desteklemiş bile bu kampanyayı. Sırada darbe girişimi sonrası daha demokratik bir ülke inşa edilmesini talep eden bir kampanya var. Sahibi ise Çanakkale'den Bahadır Sevinç. Şöyle diyor kendisi. Biliniyordu ki paralel bir yapı atamalara müdahale ediyordu ve kendi adamlarını kamu kurumlarına yerleştiriyordu. Biliniyordu ki paralel bir yapı bürokrasiye hükmetmek istiyordu. Üst düzey atamaları kontrol altında tutmaya çalışıyorlardı. Biliniyordu ki KPSS ve diğer sınavlarda soruları çalıp mensuplarına dağıtıyordu. Biliniyordu ki polis alımlarında soruları çalıp deneme sınavı adı altında dershanelerdeki öğrencilere veriyorlardı. Biliniyordu ki mülakata memur alımlarında liste yapıp komisyonlara kendi listelerinin alınmasını istiyorlardı. Biliniyordu ki taşeron personel alımında bile ellerinde listeyle gezip kamu kurumlarına kendilerinin dışında kimseyi almak istemiyorlardı. Emek verilerek alınan 80-90'lı puanlar adayların gözünün önünde uçup gitti. Kadro yetersizliği yüzünden yüksek puanlar atanamadılar. Bütçe yüzünden atanamadılar. Nakiller yüzünden atanamadılar. Mülakata atamalar yüzünden atanamadılar. Sözleşmelilerin tekrar tercih yapması yüzünden atanamadılar. Kurumların taşeron personel alması yüzünden atanamadılar. KPSS mağdurları kadro ve atama diye sosyal medyada 24 saat mücadele ediyor ama kadrolarda artış yok. BİMER'e, CİMER'e milyonlarca mesaj atıyorlar ama sonuç yok. KPSS mağdurları için bir mekanizma geliştirmenin ve çözüm üretmenin zamanı gelmedi mi artık? Artık gelin, basit hesaplar yapmayalım. Bir personel alımı olacağı zaman birileri liste getirmesin. Bir memur alınacağı zaman bir gecede yönetmelikler değişmesin. Alınacak kişiler belli olduğu halde göstermelik komisyonlar oluşturmayalım. Partinin çaycısı, hizmetlisi de dahil torpil için kimseye söz verilmesin. Anadolu'nun gariban gençleri gece gündüz KPSS'ye çalışırken istisnai atamalarla birileri kolayca kamuya girmesin. Yüksek puan alan hiç kimsenin mağdur olmaması için mecliste kamu personeli istihdamı komisyonu kurulsun diyor Sevinç bu kampanyasında. Ve henüz bir gün dahi olmamışken bine yakın kişi imzalarıyla destek vermiş. Sevinç'in kampanyasına imzacıların bazıları da neden bu kampanyaya destek verdiğini ve destek verilmesi gerektiğini şu şekilde açıklamış Duygu Karataş. burada. Bu yorumun sahibi diyor ki artık bu ülkenin gençlerine umutsuzluktan, çaresizce bekleyişten, depresyonla geçen, yazık olan geleceklerinden kurtarın. Yüksek puanlarımız, o kadar harcadığımız emeklerimiz boşa gitmesin, bir yerlerde tanıdığı olmadığı için heba olan bizleri de düşünen, hakkımızı koruyan birileri çıksın artık diyor Karataş. Ve tabii ki hukuk devleti kavramının altını çizmiş oldu burada. Biraz da gündelik yaşamlarımızı zorlaştıran sorunlara dikkat çeken kampanyalara geçelim şimdi. Kocaeli'nden Pınar Özcan'a kulak veriyoruz. Diyor ki Haydarpaşa-Gebze-Banlio tren hattı 19 Haziran 2013'ten beri hizmete kapalı ve bu güzergahlarda ulaşım sağlanmak istendiğinde Gebze-Harem minibüslerini kullanmak neredeyse bir zorunluluk haline geldi. Bu minibüslerin son durağı Tatlı Kuyu Köprüsü. İstanbul'dan gelen minibüslerin son durağı olan bu köprü aynı zamanda şehir içi otobüslerinin de kalktığı bir yer. Daha doğrusu 724 araçların vızır vızır geçtiği bir tehlike alanı. Bu aşırı işlek yolda trafik ışığı yok. Can güvenliğimizi tehlikeye atıp karşıya geçmek için karar verdiğinizde yarım saatte bekleyebilirsiniz. Şanslıysanız 1 dakika içinde geçebilirsiniz. Bu yolla sürücü ve yayalara evrensel bir renk koduyla renk sinyalleri göstererek trafiği düzenleyen, dünyada ilk kez 1868'de kullanılmaya başlanan ama en işe yaradığı yere hala konulmamış olan bir trafik ışığı istiyoruz sadece diyor Özcan. Yüzlerce imzacının desteklediği bu kampanya hızla büyümeye devam ediyor. Herkes çok şikayetçi, imzacılardan bazıları gibi Pınar Özcan da yaşadıkları sorunu şöyle dile getirmiş… Gülden gülse şöyle diyor sırf o hattan geçmemek için taksiye biniyorum veya bir iki durak erken iniyorum bir an önce çözüm bulunması şart çözüm için birilerinin ölmesi mi gerekiyor diye sormuş kendisi ve yetkililerden kampanyaya kulak verilmesini istiyor. Son olarak ülkemizden okyanus açıp Avustralya'ya uzanıyoruz ve başarıya ulaşmış bir kampanyayla noktalıyoruz programı. Güney Avustralya'da bulunan gençlere psikolojik destek veren programa son verilmesine karar vermiş bölge. Bunun üzerine de vatandaşlar tepki duymuşlar ve bir kampanya açmışlar. Gençlere ücretsiz psikolojik destek hareketi adı altında bir araya gelmiş bölge halkı ve seslerini yükseltmişler. Özellikle de ergenlik çağındaki gençlerin yaşadığı birçok sorunu bu program sayesinde Üzerinden gelebildiğini belirtiyor grup üyeleri. Bu programın sonlanmasının ülkede gittikçe yaygınlaşan lise düzeyindeki dışlama ve taciz gibi olayların sonuçlarının daha da ağırlaştıracağına dikkat çekmişler. Change.org üzerinde de bir kampanya başlatan grup herkesi bu kararın geri alınmasını karşı çıkmaya çağırmıştı. 20 bine yakın kişinin imzaladığı kampanya sonunda yetkililerin dikkatini çekti ve kısa süre önce iptal edilen kararı durdurduklarını açıklamışlar bu Haber tabii ki kampanya imza veren herkesi sevindirdi. Böylece artık psikolojik destek yine ücretsiz olarak gençlere verilebilecek. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün sizlere ülkemizden hatta Avustralya'dan derlediğimiz ekonomik hak arayışlarından ulaşım sorununa kadar uzanan geniş bir yaypazede vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de aynı şekilde değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için